294 liralık ücret bağlantı işlemleri yapacak dağıtım şirketine verilecek. Sonrasında herhangi bir şekilde ikinci kez ödeme yapılmayacak. Lisanssız üretim kapsamına kendi elektriğini üretmek isteyen gerçek kişilerin yanı sıra belediyeler de üretim yapabilecekler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri